Osmanlı'nın son yüzyılda geldiğimiz dönemde Osmanlı'nın işte Vahdettin dönemi ve Vahdettin'den önceki dönemler Abdülhamit dönemleri Burada belirli şekilde İslam'ı hareket adında bir çalışma olmadı Genelde gelenekler biraz daha Osmanlı geleni ve kısmi olarak da farklı alanlarda kısmi çalışmaların olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri sahip nursi hareketi Abdülhamit'in son dönemlerinde özellikle ile ilgili istibdat deyip ile ilgili bir şey var. Ee, sahip Nursi'nin kısmi ve yöresel ufak bir çalışması o dönemde ve başından geçen hadiseler var. Çeçenistan'da Şeyh Şamil'in o dönemde 1800'lü dönemlerde çalışmaları var. Senusi hareketin 1800'lü yıllarda işte Tunus Cezayir e, Libya Trabluskarp o civarda Senusi hareketleri var tarikat hareket, hareketi onun haricinde e, Filistin'de 1900'lere doğru geldiğimizde Filistin'de gene kısmi olarak belli bir çalışma var o dönemle alakalı başka da bir çalışma yani bildiğimiz bize gelen ciddi bir şekil yok. Bir de sadece patronu Halil İsyanı malum var. Patronu Halil İsyanı da Üsküdar merkezini Osmanlı'nın merkezden yıkma ile alakalı o da İslam'a hareketler içerisinde alınıyor ama o çok da ciddi bir manada bir şey değil yani tutarlı bir ortamı yok. Evet bu hareketlerin içerisinde ee, süreç Osmanlı'nın yıkılma ve Osmanlı devrilme sürecinde ise e, Mısır yöresinde ve Afgan yöresinde belirli hareketler meydana gelmekte. Hint Yarımadası'nda bunlardan bir tanesi Cemalettin Afgani'nin işte Muhammed Abdülş, e, Reşit Rıza'nın bunların ekolünde gelen bir çalışma var. Cemalettin Afgani 1800'lü yılların sonları 1900'lerin başlarında Cemalettin Afgani'nin söylemi işte dinle alakalı farklı bir söylenme meydana getirmesi, toplum nezdinde kabul görmesi ve Cemalettin Afgani'nin çok yönlü olması, siyasi ve çok yönlü olması, hatta mason lojalarında dahi davet edilmesi ve farklı yerlere gitmesi yani bununla ilgili bir çalışması var Cemalettin Afgani'nin dinde reform ve yenilikle alakalı ve dinin tek reformcular gerçi reform diyor ama biz reform demeyiz bunu. <gülüyor> Cemalettin Afgani'nin e, özellikle ashab dönemine dönülmesi, sahabe nesline dönülmesiyle alakalı söylemi var ve Cemalettin Afgani'nin de e, temelde dayandığı da o e, malum geçmişle alakalı olan olarak e, yeni bir süreçle alakalı bu da diyor ki işte asap nesline dönelim sahabe nesline dönelim ve yeniden ihya hareketi başlatalım Kemaletin Afgani'nin görüşü bu o dönemle alakalı Senusilerin zaten e, başlattığı bir hareket var Senusi hareketinin de Abdülkadir şeyh Abdülkadir'in e, başlattığı Tunus'da eee daha fast'ta ondan sonra şeyinki Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ee, Libya'da şehit olan Şeyh Ömer Muhtar'ın dediğimiz gibi çalışması var. SHOW <laughs> SHOW